Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ydır. Selat ve selam. Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Peygamber Efendimiz, üç yıllık gizli davet sürecinden sonra, açıktan davete başlıyordu. Özellikle hac mevsiminde, Mekke'ye gelen yabancılara, kabilelere, İslam'ı anlatıyordu. Bunu büyük bir fırsat olarak değerlendiriyordu. Panayır döneminde, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'le kabile reislerine gidiyordu. Kabilelerin öncüleriyle görüşüyordu. Onlara tevhidi anlatıyor, kendisini korumalarını istiyordu. Kureyş'in duyarsız davrandığını beyan ediyordu. Onlara, ''İçinizden kim beni kavmine götürür ve korur?'' ''Kureyş, Rabbimin risaletini tebliğ etmekten beni men ediyor.'' buyuruyordu. Ebu Leheb ise, Adım adım Peygamber Efendimiz'i takip ediyor, Efendimiz'in konuşmasından sonra hemen öne fırlıyor, ''Onu dinlemeyin, o bir yalancıdır.'' diyordu. Peygamber Efendimiz, fuar döneminde insanlara gece gidiyordu. Bu büyük bir tedbirdi. Gece karanlığında uzaktan gelen kabilelerin çadırlarına giriyor ve onlara İslam'ı anlatıyordu. Böylece konuyu bütüncü olarak anlatma imkanını elde ediyordu. Zira gündüzleri Ebu Leheb, Peygamber Efendimiz'e konuşma fırsatı vermiyordu. Peygamber Efendimiz, Medinelilerle gece bir araya gelmişti. Hazretçilerle gece buluşmuştu. Onlardan altısı mümin oluyordu. Daha sonraki birinci ve ikinci akabe da gece yapmışlardı. Peygamber Efendimiz'in on yıl boyunca haç zamanlarındaki yüksek gayretleri olumlu sonuçlar veriyordu. Kabile reisleri, öncüleri, kaba, kibar, kaçamaklı, alaylı fakat daima olumsuz cevap veriyorlardı. Peygamber Efendimiz fuar döneminde gece gündüz davet gayreti içindeydiler. Özellikle kabilelerin liderlerine beni himaye altına alın ve benim sözlerimi takip edin. Bir de bakarsınız ki komşu İran ve Bizans İmparatorluklarının sahip ve efendileri siz olmuşsunuz resul Ekrem Efendimiz önce Allah'a davet ediyor, tevhid anlatıyordu. Sonra da bir gün gelecek tevhid ehli insanlığın öncüsü olacağını bildiriyordu. Böylece İslam'ın tabiatını beyan etmiş oluyordu. İslam'ın bir insanlık hayat tarzı olduğunu, bir medeniyet olduğunu, hayatın genel çizgilerine esaslar getirmiş olduğunu vurguluyordu. Medine'de Hazreç ve Evs kabileleri vardı. Uzun yıllar birbirleriyle savaş halindeydiler. Bitmek bilmeyen bir savaştı. 120 yıldır süren bir savaştı. Medine'deki bu iki kabilenin nice öncüleri bu savaşta öldürülmüşlerdi. Evs ve Hazreçliler yıllardır savaşmanın sonunda derin bir yorgunluğu yaşıyorlardı. İçlerinde hem kasvet vardı, hem düşmanlık vardı, hem de yorgunluk vardı. Bu savaşın derin yaralarından, olumsuz etkilerinden nasıl kurtulacaklardı? Bir kurtuluş arayışı içindeydiler. Bunun için Medine'den Mekke'ye gelmişlerdi. Kureyş'le ittifak yapmak için gelmişlerdi. Bir de Yahudiler vardı. Üç kabile halinde Yahudiler vardı. Yahudiler sonradan Medine'ye gelmişlerdi ama şimdi asıl yerlisi gibi davranıyorlardı. Yahudiler zaman zaman şöyle diyorlardı. Son peygamberin gelmesi çok yakındır. O bizim içimizden çıkacaktır. O geldiğinde büyük bir güce ulaşacağız diyorlardı. Ve evs ve Hazret kabilelerini dışlıyorlardı. Şimdi Medine'den, Hazret kabilesinden gelenler vardı. Mekke'ye gelmişlerdi. Bir gece peygamber efendimizle görüşme imkanı doğuyordu. Hazreşler efendimiz aleyhissalatü vesselamı dinliyorlardı. Resulullah onlara İslam anlatıyor, ayetler okuyordu. Olay şöyle cereyan ediyordu. Mina'da akam-ı mevkiinde Resulullah ile karşılaşıyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ''Sizler kimlersiniz?'' diye soruyordu. Onlar ''Hazireç'ten bir grubuz diyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ''Yahudilerle dost olanlar mısınız?'' ''Evet'' diyorlardı. ''Sizinle konuşmam için oturmaz mısınız?'' Otururuz dediler ve birlikte oturdular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları Allah'a davet etti, İslam anlattı, onlara Kur'an-ı Kerim okudu. Onlar birbirlerine Allah'a yemin olsun, biliyorsunuz ki bu Yahudilerin kendisiyle sizi tehdit ettikleri peygamberdir diyorlardı ve İslam'a koşuyorlardı. Medineliler peygamber efendimize biz arkamızda öyle bir kavim bıraktık ki Onların kendi arasındaki düşmanlık hiç kimsede yoktur. Umarız ki Allahu Teala seninle onları bir araya getirir. Biz yakında onlar arasına dönüp onları dine davet edeceğiz. Bu din hakkında seni tasdik ettiğimiz şeyleri onlara anlatacağız. Eğer sayende Allahu Teala onları birleştirirse senden daha aziz bir kimse olamaz diyorlardı. Sonra da Medine'ye dönüyorlardı. Bu bahtiyar Medineliler, Ebu Umame, Esad bin Zuraire, Neçcarovullarından Af İbni Haris, Rafi İbni Malik, Kutve İbni Amir, Ukve İbni Amir ve Cavir İbni Abdullah İbni Ri'ab radiyallahu anhum. Allah onlardan razı olsun. Medine'nin ilkleri Medine'ye İslam'a götüren ilklerdi. Öncü müminlerdi. Medine'nin en bahtiyar müminleriydi. Medine'ye vardıklarında onlara Resulullah'ı anlattılar. Onları İslam'a davet ettiler. Kısa zamanda Medine'nin bütün evlerinde Resulullah konuşuluyordu. Medine'nin en büyük gündemi İslam'dı ve Resulullah'tı. Peygamber Efendimiz hac zamanı, panayırlar zamanı Mekke'ye gelen insanlara kabile sakinlerle İslam'ı anlatıyor, gece gündüz çırpınıyordu. Özellikle kabile liderlerine, kabilenin eşrafına öncelik veriyordu. Zira Peygamber Efendimiz davetle beraber bir sığınak, bir açılım da arıyordu. Onlara şöyle sesleniyordu. Şüphesiz ben Allah'ın size gönderdiği elçisi, sadece Allah'a ibadet etmenizi, ona hiçbir şeye ortak koşmamanızı, ondan başka edindiğiniz sahte ilahları terk etmenizi, bana inanıp size bildirdiklerimi onaylamanızı, ve benimle gönderdiği dini açıklarken beni korumanızı istiyorum. İman etmeniz konusunda sizi zorlayamam. Sizden davetimi kabul eden olursa ne mutlu ona. Ama davetimi beğenmez ve beni tasdik etmezseniz sizleri zorlama hakkına sahip değilim. İman zorla olmaz. Ben sizden hiç değilse Rabbim benim ve asabım hakkında hükmünü verinceye kadar Beni kavminin saldırı ve zorbalıklarından korumanızı istiyorum buyuruyorlardı. resul Ekrem Efendimizin davetini insanlar garip karşılıyor, sonra etkileniyor ama sonunda bu işten ne elde edeceklerini soruyorlardı. Genellikle dünyevi olarak, kazanç olarak ne elde edeceklerini soruyorlardı. Peygamber Efendimiz dünyevi bir menfaatten söz etmeyince bir sonuç hasıl olmuyordu. Kabile liderlerinin yaklaşımlarından biri de şu husustu oluyordu. Efendimiz'e şöyle diyorlardı. Seni, senin kabilenin mensupları en iyi bilendir. Onlar seni reddediyorlar. Kendi kabilesinin birlik ve beraberliğini bozan, kabilesinin mensupları arasına ayrılık tohumları serpeni biz ne diye kabul edelim koruyalım? Böyle itirazlar ediyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Hazret Ebubekir Efendimiz ve Hazreti Ali Efendimiz olduğu halde Panayır'da dolaşıyorlardı. Hal ve hareketlerinde sakinlik ve ağır başlılık olan bir topluluk arastırdılar. Ebubekir Efendimiz selamlaşmadan sonra kimlerden olduklarını sordu. Onlar Şeyban bin Seleba boyundan olduklarını söylediler. Bunlar toplumun ileri gelenleriydi. Mefruk bin Amir, Hani bin Kubeysa, Müsanna bin Harise ve Numan bin Şerik isimli şahıslardı. Mefruk bin Amir, Peygamber Efendimiz'e ve arkadaşlarına zarif bir misafirperverlik yaptı. Buyurun dedi. Hz. Ebu Bekir Efendimiz, onların kabilesi hakkında sorular sordu, bilgiler aldı. Amacı savaşa bilen kaç kişilerinin olduğunu öğrenmekti. Onlar da birin üzerinde diyorlardı. Daha sonra Ebubekir Bekir Efendimiz, Muhammed hakkında bir şey biliyor musunuz? duyduğunuz bir şey var mı diye soruyordu. Mefruk bir şeyler duyduğunu ama tanımadığını söyledi. Hazreti Ebubekir Efendimiz Peygamber Efendimizle tanıştırdı. Resul Ekrem Efendimiz onlara İslam'ı anlattılar. Müslüman olmaya davet ettiler. Mefruk İslam'la ilgili sorular sormaya başladı. Peygamber Efendimiz soruları cevaplandırıyor, yer yer ayeti kerimeler okuyordu. Okuduğu ayetler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 Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Kuşkusuz Allahu Teala adalette hareket etmenizi, yaptığınız işleri en güzel şekilde yapmanızı vermeye akrabalarınızdan, yakınlarınızdan başlamanızı emrediyor. Azgınlığı, zulmü, işkence ve sömürüyü bütün boyutlarıyla yasaklıyor. Böylece güzelliklerin çizgileriyle kötülüklerin çizgilerini Önümüze seriyor ki anlayasınız Ayetler son derece etkiliyordu Mefruk Vallahi bunlar Yeryüzündekilerin sözlerinden değil Bunlar insanüstü sözler Bunlarda farklı bir şey var Sen bizi Güzel ve yüce ahlaka Güzel davranışlara davet ediyorsun Kavmin seni yalanlamak ve reddetmekle Hata etmişler Senin söylediklerin Reddedilecek şeyler değil ''Hani bin Kubeysa bizim büyüğümüzdür, bizim bilgemizdir, seni bir de o dinlesin.'' Peygamber Efendimiz sohbetini sürdürdüler. Oradakiler derin bir sessizlik içinde dinlediler. Daha sonra Bilge Hani, ''Kureyşli dostum, senin sözlerini işittim ve beğendim. Ancak bu işittiklerimizle yetinip hemen dinimizi terk etmemiz akıllı birisinin yapacağı bir iş değildir.'' Böyle bir davranış düşünmeden hareket etmek olur. İşin sonunu hesaba katmamak olur. Zaten acele verilen kararlarda hep yanlışlıklar vardır. Müssanna bin Harise bizim büyüğümüz ve savaşçımızdır. Acaba o ne der? Bizim için onun düşüncesi son derece önemlidir dedi. Kabilenin öncülerinden olan Müssanna daveti kabul etmelerinin mümkün olmadığını söylüyor ve şöyle diyordu. Bizler Arapların memleketiyle Fars memleketler arasında bir yerde yaşayan bir topluluğuz diyerek durumlarının nazikliğini dile getiriyordu. Peygamber Efendimiz onlara açık yüreklilikle konuştukları için teşekkür ettiler. Peygamber Efendimizin Hac döneminde, Panayır döneminde yoğun gayretlerini sürdürürken Medine'den bir grupla karşılaşıyordu. Sohbetimizin bir bölümünde bunu dile getirmiştik. Böylece Medine ufukları İslam açılıyordu. Artık bundan sonra Medine adım adım İslam'a şerefleniyordu. Medine giderek İslam'a yar olacaktı. İslam'ın gözbebeği bir diyar olacaktı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.